Açık Sergi devam ediyor. Şehirleri alışamadı. Sergisini konuşacağız. Sabahattin'inin şehirleri Alt başlığıyla geçtiğimiz hafta açıldı. Yoğun da bilgi gördü. Ama bunun için değil sırf açıldı içinde zaten biz konuşacaktık Sevengül Sönmez Serginin küratörü olarak şu anda burada. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neredeyse ilk söyleşi olabilir mi bu? Evet ilk söyleşi. <gülüyor> bir baktım yayından önce de yani bir anın ilgilendik ama evet Sergi hakkında evet. E... Yani Nasıl ben, oldu basının ilgisi belki buradan başlamak? Çok basın, alakasız bir yerden girdi. E, basının ilgisi geçen hafta haber e, yani bütün gazeteler haber girdi. Şimdi basın söyleşileri başladı. Biraz hmm. da biz ertelemiştik bu haftaya. Hmm. Röportajlar yavaş yavaş yapılıyor. E, geçsinler istiyoruz çünkü sergiyi insanlar. Önce geçsinler sonra sorsunlar. Hmm. E, basında e, Sabahattin Ali severler de e, sergiyi merakla ve heyecanla izliyorlar. Evet evet. İyi bir veddi var aslında. Bu evet. kadın yeni binasında da iyi kontuarlar var galiba hiç kaçmıyor. Evet <gülüyor> kontrol noktaları var, <gülüyor> Sayaç var. Ee, hani. Olsun biliyoruz ama Hı -hı. kaç kişi gezmiş haftasını biz dün telefonla konuşurken Hı -hı. ciddi bir rakam söyledim. Yani e, bu şehir bayağı istiyormuş bu sabah sergisini. Evet yani sergi bugün yani bugün birinci haftasını dolduruyor. Hani Hı -hı. E, aslında çarşamba açıldı. Hı -hı. E, birinci haftaya girdiğimizde şu anda bini geçmiş durumda izleyen sayısı hı hı. giderek de artacağını düşünüyoruz yani Önümüzdeki hafta sonu hafta sonu verisi 2500'dü Bence olağanüstü bir şey evet. yani birçok insanın da sergi bir kere daha gezme isteği var çünkü hem oyuncaklı bir sergi hem okumalı izlemeli bir sergi bir kere yetmeyecek onlara büyük olasılıkla... insan hep şaşırıyor yani Türkiye ve sabbatneli insanları şaşırtıyor Evet konuşuruz bu. Hı hı. ...şaşkınlığın sebebinin hani hangi alamete tekabül ettiğini ama biraz tekniğinden, teknik konulardan gidelim. Serginin kalemlerini anlatır mısın Azize ve oyuncu dedin? Evet, şimdi biraz bu serginin aklımıza düşme anından bahsetmek istiyorum. Çünkü Sabahattin Ali'nin en önemli özelliklerinden biri, çok gezen bir adam... Ee, ama e, siz o bakışla bakmadığınızda yani hayat hikayesini kronolojik olarak okumaya çalıştığınızda bu kadar çok gezdiğini fark etmiyorsunuz. Hmm. Ee, geziden ya da fotoğraftan yola çıkarak bakmaya çalıştığınızda e, hani bakışı değiştirdiğinizde gördüğünüz şey bize bu sergiyi e, armağan etti. Hmm. Çünkü biz Fil Hanım'la hep oturup konuşuyoruz. İşte şuraya gittik buraya gittik şöyle oldu böyle. Hep bir gitme var hep bir gitmeler gelmeler ya siz nerelere gittiniz deyince böyle haritada işaretlemeye başladım ben. Sonra elimdeki malzemelere de bakınca e, şaka mı sabah Sabahtan Türkiye'nin 25 şehrini gezmiş. Yani hani 67 vilayetin hatta hani e, 67 vilayetin yarısına yakınını bunun en hani doğu da sayılabilecek yani Erzincan'ı vesaire de var içinde. Hı hı. Böyle haritanın üzerinde işaretlemeye başlayınca birden bire e, malzemeyi böyle e, düzenlemek e, aklımdan geçti. Böylece Sabahattin Ali'nin şehirleri bende bir fikir olarak oluşmaya başladı. Ama tabii bunun güçlü argümanı, güçlü malzemesi şöyle: şuydu. Sabahattin Ali'nin gezi notları var. Evet. Ve bu uzun bir gezi. Ankara'dan yola çıkıyorlar. Ankara, Kayseri, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Samsun, Zonguldak. Hı hı bu hattı geziyorlar bir kısmı e, trenle bir kısmı arabayla aynı dönem içinde mi yapıyorlar e, 1939'da e, bir yaz boyunca yapıyorlar hmm. e, ve işte e, yanlarına e, katılanlar var Pertenavlı Boratavda geliyor gidiyor hmm. bir dönem buna ...39'un Nisanından Temmuzuna kadar geziyorlar bu hattı e, ve burada işte Erzincan'da köy öğretmen okullarına gidiyorlar, köy okullarına gidiyorlar, Zonguldak'ta Maden'e gidiyorlar hı hı. ve bunların hepsini yazıyor Sabahattin Ali. Bunlar yayınlanmamıştı. Bir de böyle bir malzeme olunca yayınlanmayan hani şehirler üstüne Sabahattin Ali konuşsun istedik. Hı hı. Ve hani bu... Bu, bu, bu gezinin fotoğrafları da vardı. Evet o da çok Evet yani bu gezinin fotoğraflanmıştı ve fotoğrafları hiç görmemiştik şimdiye kadar. Yani Erzincan fotoğraflarını görmemiştik. Yani hı hı. Sivas'tan birkaç fotoğraf seçip göstermiştik insanları. O da Sivas olması için değil Sabahattin orada olduğu içindi. Hı hı. Gezi notlarının çerçevesinde fotoğrafları yerleştirmeye başlayınca da sergi kendiliğinden oluştu. Evet fotoğrafların büyük bir kısmını da Sabahattin Ali bizzat çekiyor burada. Evet. Onu da söylemek lazım, da çok kıymetli. Ee, Sabahattin Ali 1931'in sonunda Almanya'dan geçen bir fotoğraf makinesi getiriyor. Şu anda Hı. kayıp olan makine bu. Ee, ve o andan ölene kadar 17 yıl boyunca binlerce kare çekiyor. ...yani ölüm yolculuğuna giderken de... ...fotoğraf çekiyor maalesef... O, o, ...bir tek o makarayı bilmiyoruz... ...bir tek onu görmedik... ...çünkü mahkeme zamanında mak makara hmm. tab ediliyor... ...ama eve geri gelmemiş durumda... ...yani daha önce... ...başka vesilelerle de söylediğim bir şey bu... ...hem insanlı... ...hem insansız fotoğraflar çeken bir adam... Evet. ...ama şöyle... ...insanlı fotoğraflar neredeyse hepsi otoportre... ...yani hmm. kendini çekiyor... Ya da ailesini çekiyor. Hep aynı noktalarda çekiyor. Mesela Adalar Apartmanı'nın balkonunda aynı noktada karısının onlarca fotoğrafını çekiyor. Gün gün çekiyor mesela. Kızının gün gün büyüme fotoğraflarını çekiyor. Kendisinin fotoğraflarını Türkiye'nin her yerinde çekiyor. Tripod koyup. Öte taraftan da bunların dışında o coğrafyaların, Tin yollarını çekiyor kedilerini köpeklerini sokakta yürüyen e, işte hayvanları falan onları çekiyor Hatta o içinde insan olmayan fotoğrafları çekerken herkes şey diyor ya yani biz de çek bizi de çekken yani <gülüyor> ne yapacağım bu boş şeyleri diyor bir belgeselci gibi bütün evet. 3030'lu yani 35 ile 45 arasındaki zaman dilimi içinde e, Türkiye'yi fotoğraflıyor evet, bu çok kıymetli bir bilgi bence evet. yani sabahların kendiine yaklaşırken Bence Sadece kişiliği açısından değil, edebiyat açısından da güçlü bir evet. bilgi. Ee, öykülerini bu kadar gerçekçi kılan, o vizörün arkasından bakan adam. Yani e, o, o, zaten bu sergi onu da açığa çıkartan bir şey oldu. Hı -hı. Ee, Sabahattin dedi, gezdiği yerlerden öyküler topluyor. O gezi notlarında e, bir not vardı. Diyor ki, e, şey e, uyku hikayesinin kahramanı, e, şoförün adı Rahmi diyor. Hı -hı. Orada tanımış. Hı hı. E, bu gezerken yani iyi bir gözlemci e, gözlüyor ve sonra dönüp onları bir öyküye e, dönüştürüyor. E, o açıdan da fotoğraflara bakınca e, o öykülerdeki detayı o çok evet. e, insanın... O öyküyü bir daha bir daha okurtup hani fotoğrafa bir daha bir daha bakarsın ya hani burası nasılmış burası nasılmış diye o hı hı. şey geçiyor. E, fotoğrafa geçen şeylerden biri gibi evet, geliyor bir bana. Yani Sabahattin Ali'nin gördüğünü görmek de çok kıymetli bir şey hakikaten. O yani. daha da değişik bir şey evet yani nasıl bakmış nereden bakmış diye evet. e, bakmak ilginç oluyor hakikaten. Peki serginin başlığı? Serginin başlığı? Şehirlere alışamadı. Evet o Kuyucaklı Yusuf. Ee, Yusuf Kuyucaklı Yusuf'tan bir cümle. Ee, Yusuf karakterinin bazı özellikleriyle Sabahattin Neli'nin kişisel özellikleri benziyor. Ee, o da şehirden bunu aldıklarında doğaya kaçmaları ee, ve kaz dağlarına kaçmaları. Kaz dağları evet. Ee, şehirlere alışamayan bir karakterdir Yusuf. Ee, ben Sabahattin e, çok şehirli e, ama şehirden bunaldığında kendini doğada iyileştirebilen bir adam olduğunu düşünüyorum ki Berna Moran da Yusuf için şey der yani hani vahşi bir soyludur der. <gülüyor> Çok da benzerler o açıdan bakıldığında. Şehire re alışabilmek için şehirden kaçması gereken bir adamsa Batı'nın elini. Batı'nın eli gidiyor dağlara gidiyor, dolaşıyor falan, geziyor böyle. o yüzden hani Kuyucaklı Yusuf'taki o cümleyi okuyunca Hmm. Yani bir böyle o içsel tezat aslında. Hem şehirlerini anlatıyorsun, hem de evet. o şehirlere alışamadığını söylüyorsun. Evet. Hmm. Ee, birden böyle e, hani evet bu başlık olsun dedim e, ve öyle de devam etti. Herkes de kabul etti yani e, söylediğim kişilerde. E, serginin sorgulatıcı yani. Evet değil mi? Yani hani Üsünlükte. bu kadar şehirli bir adam üstüne de hani dağda e, da bu bir dağda yani şey bu bir köy Dikmen'in bir köyü bu fotoğraf kapakta kataloğun kapağında kullandığımız sergide kullandığımız e, davet fotoğrafı hı hı. Dikmen'de bir köyde çekiliyor Dikmen'in köy olduğu zamanlarda hı hı. Ankara'da ayağında hani şey dizine kadar deri çizme ama boynunda papyon, papyon var ve evet. ağaca çıkıyor mesela. Yani tam Sabahattin Ali gibi geliyor bana. Meraklandırıyor insanı. Evet. Yani öyle ya da böyle yaşatılmamış bir insandan bahsettiğimizde düşünürsek şehirlere alışamadı. Başka bir atmanda kazanıyor. Yani. Evet de tabi yani bir de üstü üstük bir ormanda öldürüldüğünü de e, düşünürseniz yani evet. e, başı da e, saçları kar olan e, benim meskenim dağlardır diyen bir adam var karşınızda şiirinde de zaten. Hani bunu söylüyor, e, o da değişik geliyor bana bir taraftan. Evet. Peki e, bir yandan da hani bu e, süreci Filiz Ali ile birlikte biraz da kurguladığınızı Hı -hı. anlıyorum bu anlattıklarından e, Mesela işte neden gezmeye başlamış ya da siz neden bir araya gelip konuşmaya başladınız bütün bunları Filiz Ali'yle? ile. O haritada nasıl işaretlenmeye başladı bütün bu şehirler. Şimdi ben e, Filiz Ali'nin 2003'ten beri çalışıyorum 15 yıldır. E, çok bence bir arşiv çalışmasını sürdürmek adına oldukça çarpıcı bir süreç. 2003'te işte babamdan geriye kalanlar bunlar deyip önüme koyduğunda ki de tasnif edilmişti. Boğaziçi Üniversitesi'nde <gülüyor> nüket Hoca yapmıştı bir takım tasnifler ama yani bunlar böyle kalmasın. Biz bunlardan neler yapabiliriz diye hem sordu hem benim de sormamı sağladı. Bu yıllar içinde e, o e, işte yurt dışında edindiği deneyimlerle kitaplar daha iyi nasıl basılabilir? Daha işte karşılaştırmalı metinler nasıl hazırlanabilir? E, özel baskılar e, ya da e, herkesin e, yeniden yeniden Sabahattin ile buluşmasını nasıl sağlayabiliriz diye o zaten hep düşünüyordu. Hı hı. E, beraber düşünmeye devam ettik. Yani burada e, o bir yurt dışında bir... E, Baskı kitap mesela eleştirel baskı gördüğünde ya böyle bir şey yapabilir miyiz kuyacak Yusuf için diye soruyordu. Ben de yapabiliriz bakalım ne çıkar arşivimizden dedik. Hı hı. Onun bu yıllar içinde yaşadığı bir zamanı tekrar yaşatmak da vardı işin içinde. Yani o hayatının 11 yılını babasıyla geçirmiş. Hı hı. Çok uzun bir zaman değil ama o 11 yıldan sonraki süreçte de hep babasının dinlemiş insanlardan. ...defalarca, defalarca babasının gittiği yerlere gitmiş, bu coğrafyayı, Ege'yi, babasının en çok sevdiği coğrafyayı çok sevmiş ve orada bir yaşam kurdu. O da Ayvalık'ta yaşamaya evet. devam ediyor sonuçta. O öyle olunca o geziler kendini başka anıların içinde de bizim önümüze gelmeye başladı. Öylece böyle biriktirdik yani bu çalışmalar sırasında ortaya çıktı her şey. Evet yeniden yeniden bir karşılaşma dedin aslında hem Filiz Ali için hem hep, hepimiz için aslında tekrar bir yeniden konuşma haline dönüşüyor gibi bu sergi. Bana kalırsam dünyadaki büyük edebiyatçıları biz tekrar tekrar okuyabildiğimiz tekrar onlarla tekrar tekrar karşılaşabildiğimiz için... Ee, hayatımızda sadece metinlerinden yola çıkarak değil o metinleri bir daha okumamız gerektiğini söyleyen bir araç olduğunda ilgi çekiyor yoksa e, güç güçsüzlük edebiyatın kendisi üstünden bahsetmiyorum ama hı hı. siz edebiyata daha hiç dokunmamış e, bu adamı yazdıklarını hiç bilmemiş birini bir yerden yakalamalısınız e, biz bu sergide ilginç bir şey yaptık yani bu serginin birkaç e, ilginç yanı var Bunlardan bir tanesi, biz hayatını hiç anlatmadık. Çünkü ben bu hikayenin çok anlatıldığını düşünüyordum. Kronolojik bir hayat hikayesi anlatmayan bir sergi olsun ama herkes her şeyi öğrensin istemiştim. O yüzden de ikonlar geliştirdim. <gülüyor> Ve yani böyle işte öğretmenlik için bir ikon, öğrencilik için bir ikon, arkadaşlık, gezi, park... Aşık, evlilik yani basitçe e, onu tematize gördüğünüzde, etmek. evet tematize eden ikonlar, e, onu gördüğünüzde, hele de birkaç kez üst üste gördüğünüzde anlayabileceğiniz bir şey bu. E, i̇şin doğrusu bugünün sosyal medyasında ve e, şeyde WhatsApp'ında herkesin bir ikonla konuştuğunu düşünürseniz, hmm. e, Sabahattin'in hayatını ikonlarla anlatmak çok e, şey hani bence çok yaratıcı bir şey değil ama e, gençler için çok çarpıcı bir şeye dönüştü e, ve e, orada kendi dillerinden bir şey buldular yani geliyor mesela ne, nasıl sinopa geliyor sinop yazısının altında. İşte bir hapishane ikonu var, hmm. ondan sonra mektup ikonu var, daktilo var, ee, işte arkadaşlık yani birkaç kez ikonu birkaç kez üst üste gördüğünde de hikayeyi kavruyor. Gerçi broşürümüzde var pek tabii, kitap hmm. kataloğumuzda var ama bu mesela e, hiç e, hayat hikayesi anlatmadan bütün hayatı anlatabilme imkanı sağladı. Tam böyle bir buluşmadan bahsediyorum yani taze buluşmalar hmm. e, ya da bir Sabahattin Ali'nin böyle çay bahçesinde bir fotoğrafı var. Arkadaşıyla oturuyor. Onu bir duvar kadar büyüttük. Önüne de çay bahçesi masası koyduk. ya yani şu anda bütün sosyal medya e, o fotoğrafın yanında oturarak e, çektirdikleri fotoğraflarla. Hı hı. E, yani o dolu. Ben de zaten onu yapmak istemiştim. Yani Sabahattin Ali'nin de yanında oturuyormuş gibi olsun diye. Ama çay bahçesi masasına e, onun yazdığı yazılardan koydum. İşte öldürülmesine sebep olan sırça köşk öyküsünü koydum. Davanın metinlerini koydum. Yani e, arkada çok eğlenceli bir şey varmış gibi görünüyor ama oturup okumaya başladığında da o e, o sonla karşılaşsın istedim. E, böyle ufak oyunlar var. Onlar e, hani e, gençleri biraz yerinden yakalayacakmış gibi geliyor bana. Güzel oltalarmış. Evet yani hani öyle güzel e, şey hani eee ...bir yandan e, öykündükleri bir yaşam haline geliyor... ...bir yandan da o öykünmeyle beraber çok trajik olan bir şeyle karşılaşıyorlar... Evet. ...onu görecekler diye düşünüyorum yani... Evet bir baştan karşılaşma aslında Sabahattin Ali hepimiz için... ...yani Sabahattin yazısına, edebiyatına aşina olanlar için de... ...fotoğraflarını görebileceğiniz ama sırf ismini bilenler için de... ...çok belli aşamalarla aslında hikayenin siz, e, içine sizi sokan... <gülüyor> ...çözümleri olan bir sergi... ...şehirleri evet. alışamadı... Şimdi ...hayatın sergin, içinden evet. hayat çıkarıyormuş gibi yani bir aslında... ...bir de e, yani sergiyle ilgili iki şey daha söylemem gerekiyor... ...o da şu... E, Sabahattin'in e, şehirlerini şöyle kurguladık biz... E, ...o şehirde... ...yaşantısına dair... ...kendisinin yazdığı bir şey varsa... ...yani kastettiğim Hı -hı. mektup, anı... ...ya mektup ya da gezi yazısı gibi... ...birinci katmanı... E, ...bu oluşturuyor... Ee, i̇kinci katmanı ise e, o kenti anlattığı ya da o kentte yazdığı bir edebi eser varsa o oluşturuyor. Dolayısıyla siz bir şehrin önüne gittiğinizde yani şehrin haritasının önüne gittiğinizde e, şunu görüyorsunuz. Yozgat'ta Ayşe Sıtkı İlhan'a bir mektup yazıyor ve diyor ki Allah'ım burası ne kadar sıkıcı bir şehir şey tabii Ege'den gelmiş yani. Bir zihinsel olarak gerçekten e, o şehrin onda yarattığı etkiyi okuyorsunuz. Doğru Doğrudan. Sonra hı hı. da e, bunun edebi bir metne nasıl dönüştüğünü görüyorsunuz. Hanende Melek öyküsüne nasıl dönüştüğünü hı. görüyorsunuz. E, çünkü Hanende Melek, e, Sabahattin'in Yozgat'ta tanıdığı bir kadının hikayesi. Hani Hanende Melek'ten hep şarkı istiyor mesela gidiyor o pavyona o şarkıyı istiyor. Bir o şarkıyı dinleyebiliyorsunuz orada. Onun ne istediğini ayrıca hanende meleyi seyredebiliyorsunuz. Yani bir e, şehre geldiğinizde e, o şehrin e, dünyasında yani Sabatineli ile gerçekten Sabatineli'nin gözünden yaşayabiliyorsunuz. Hep bunu anlatmaya çalıştık. Yani zihinsel dünyasında e, ve yani onda nasıl bir his, yani nasıl Hı -hı. bir duygu yaratmış? Sonra Hı -hı. onu nasıl dönüştürmüş? Hep evet. bu Yani bir harita var. Haritanın sağında ee, zihinsel hmm. e, anlatı e, öteki yani kurmaca dışı anlatı kurmaca, anla, kurmaca anlatısı ve bu sergide Sabahattin Ali'den başka kimse konuşmuyor hmm. ee, her şeyi sadece Sabahattin Ali anlatıyor ee, yani hiçbir üçüncü yani bir kafa sesi yok bir üçüncü ses yok ee, sadece yok yani. evet biri yok başka biri konuşmuyor sadece şey yaptık ııı e, Olayları mesela az önce bahsettik ya bu Geziye Pertevna ile Boratav da katılıyor. E, tam sergiyi bitirdim ben her şey yerleşirken şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki acaba Boratav bugünü anlatsa nasıl anlatırdı diye düşündüm ve Boratav'ın anılarına baktım. Hakikaten anlatıyormuş. Hmm. E, bu sefer e, mesela Filiz hanımla ile birlikte Efes'e gitmişler. Hmm. Biz normalde sergi boyunca onu e, Sabahattin Ali'den dinliyoruz ya. Dedim ki acaba Filiz Hanım nasıl anlatıyor yazılı olarak. Hı hı. Ee, bunun üstünde böyle hani e, lightbox e, dedikleri bir sistem var. E, önüne geldiğinizde yukarıda bir ışık var. E, ve o ışıktan bir başkasının yani işte kızının ya da arkadaşının aynı günü anlattığı bir şey okuyabil okuyabilir hale geldiniz. Hı. Böylece yani hani hani böyle anlatıyor ama... Evet. Hani öteki nasıl anlatıyor diye dönüp kafanızı çevirip bir kutuda başka bir metni okuyorsunuz. Şahane. E bence çarpıcı oldu. Yani onu en çok en çok bunu seviyorum aslında sergide. Yine uzman değil yani paylaşanlar, o evet, Orada paylaşanlar. Olan, aslında orada olan bir başkası anlatıyor bir başka ama göz gibi. Bir de başka bir yani o hiç çok hiç bakmasanız e, hiç bozmayacak bir anlatının içinde hmm. bir de böyle bir havada duruyorlar havada asılılar düşünce balonu gibi yani bir başkası orada konuşuyor ama hani yorum yapıyormuş gibi. Ee, elbette buradan e, bu sergiyi tasarlayan e, arkadaşlara çok teşekkür etmek evet. gerekiyor. E, Burçak Madran ve ekibi, e, ben uzun yıllardır birlikte çalıştığım bir ekip. Biz Said Faik Müzesi'ni de birlikte yaptık. Hı -hı. Cahit Sıtkı Müzesini, Müzesi'ni de birlikte yaptık. Edebiyatçı sergileri yapıyoruz beraber. Hı -hı. E, yine Tetrazon ekibinden Güneş Uçar, e, Burçak Madran'la beraber bu söylediğimiz her şeyi, yani aslında sadece iki boyutlu olan ne demekse evet. yani bir kağıtta yazılı olan şeyi e, insanlar için sergileyebilir hale geldiler. Yani bu bence başka bir şey. Yani evet. bizim hani, zihnimizde olması başka, onların görebilmesi başka. O yüzden e, aslında bu sergi bir tasarım ürünü. Ee, o yüzden Tetrazon'a çok teşekkür ediyorum benim hayallerimi. Gerçek yaptılar yani. Evet, yani Hı -hı. Bir yandan da çok eski YK'ye sergilerini de andırıyor ben geçen de düşünürken. Orada da böyle şeyler olurdu. Ee, hani levhalar olur, resmi görürsün altında metni Hı -hı. vardır filan. O formatı da çok ihlal etmiyor gibi evet. ama aradan çözümler üretiyor. Evet, biz da... 2002'de ilk sergimizi açmıştık Burçak'la bir birusta bir dünya sergisi. Oradan buraya işte yeni yeni formüller bulunuyor evet. bir taraftan da. Yani Teknolojide iki var. Evet. Yine de Demeyelim. Tabii, yani bu tür işler için teknoloji çok büyük bir avantaj. Yani evet. hani görünür kılma ve paylaşmak açısından çok e, önemli. Evet Özellikle yeni bir deneyimler. Fotoğraf sergisinden bahsediyorsak tabii. zaten Şu an çok da rağbet görmeyen zamanlarda muhtemelen Sabahattin elinde fotoğraf makinesinin olduğu zamanlar en kitlesel değildi yani. Evet e, yani işte hiç kimsenin fotoğraf makinesinin olduğunu zannetmiyorum o tarihlerde. Yani. Evet ona yakışır bir jeste tabii ki teknolojik çözümleri de var. Fotoğraflarla ilgili Sakin başka mi? bir tasavvur var mıymış kafasında peki bunu biliyor mu? Yani hani hakikaten o zamanlar için bir sergi falan hiç böyle bir şey yer rastladın mı anılarda? Ee, yok rastlamadım ama e, şunu da düşünüyorum e, yani sabahları. Özellikle kendini çok fotoğraflamış biri olarak, hani günümüz insanının selfiesinin dedesi kıvamında bir yere varabilir yani bu hikaye. Hani <gülüyor> şimdi şey, <gülüyor> şey, selfilerimizin dedesi diyerek de almak mümkün olabilir. <gülüyor> ee, biri yazmış bunu da e, internete yani. Oradan e, alıntılıyorum ben de. Ee, kendi, kendiyle kurduğu bağı göstermesi açısından değişik geliyor bana. Ama bu fotoğraflarla bir şey yapacakmış bana kalırsa. Çünkü bütün fotoğrafların yani tabedilmiş edilmiş fotoğrafların hepsinin zarflarının üstünde el yazısıyla neyin ne olduğu anlatılıyor. Yani aslında benim bir şey yapmama gerek yok. Sadece onlara bakmam gerekti yani. Hani hepsinin üzerinde işte Nisan 1939 Sivas Kayseri yolu bir zarf. Nisan 1939 Kayseri falan. Hepsi tek tek zaten sınıflandırılmış. çok Kendisi çok tasnif eden bir adam. Herhalde yapardı bir şey diye düşünüyorum. En azından ciddi, çok ciddi alarak not Evet. Tutmuş kendi edebiyatı belki üretimi için. En azından bunu söyleyebiliriz. Sevengi Sönmez'le beraberiz. Şehirleri alışamadı sergisi sabahnalinin fotoğrafları şehirleri sergisi geçen hafta açılmıştı. Son aa, bir şey istiyoruz senden. Yorum isteyelim eğer ...seçil yok, yoksa. Yok. E, e, ben şimdi de... şunu sorayım çok kısa. Yani dedin ya 10 küsür senedir aslında... ...Sabahattin Ali külliyatının... E, ...şu an olduğu e, hale gelmesi için... ...bir faaliyet var ve bunun önemli... Pay, pay, e, ...önemli payda burada... ...senin üzerinde Hı -hı. emek burada en azından. E, bu serginde bu kadar... ...kısa zamanda iyi gördüğü verisi... ...üzerinden sen nasıl yorumluyorsun? E, nedir bu Sabahattin Ali'ye... E, ...rağbet diye sormak istiyorum. Valla e, yani... Bir, bir bildiklerim var, bir de umduklarım var. Birincisi, her ne olursa olsun insanlar Sabahattin bazı metinlerini gerçekten çok seviyor. Yani Kürtman Tulum'un onunla çok sevilen bir kitap oldu. Bunun gerekçeleri var, işte bir aşk hikayesiymiş gibi, sadece bir aşk hikayesiymiş gibi görünmesi. <gülüyor> e, muhafazakar solda ve herkesin ortaklaşa bir metne ihtiyacının olduğu bir yerde, bir yerde mutabık oldular. Ee, ve e, bu hayat hikayesi bu tür ayrıntılarla e, çok... E yeniden yeniden yazıldı. Yani Canım Ali'ye Ruhum Filiz diye bir mektup kitabı yaptık biz. Ee, Kükmantolu Madonna'dan sonra en çok satan kitap o. Türkiye'de en çok satan mektup kitabı. Neden diye sorunca bir anlaşılıyor. Canım Ali'ye Ruhum Filiz. Çünkü çok sevdikleri bir yazarın eşine ve çocuğuna yazdığı mektupları da okumak istiyorlar. Hiç mektup kitabı okunmayan bir ülkede kitap yani şu anda 20. baskıya falan geliyor. Tamam, ve hani yarabbi. çok yani 5'er bin, onar bin bastığı dönemler oldu yani. Ee, bir Başka bir bağ, başka bir şey yapıyor. Ben her şeye rağmen bu topraklardan umudunu kesmeyen biri olarak bu katlin, bu ölümün arkasında yatan o büyük trajediyi bir özür kapatmaya çalıştığını düşünüyorum. Bilmeden çok bilinç dışı bir şey bu. Hı -hı. Yani öldürdükleri insanın bir baba olduğunu fark ettikleri anda öldürdükleri insanın iyi bir yazar olduğunu fark ettikleri anda ortaya çıkmış bir şey gibi geliyor bana. Bu tamamen benim hani öyle sanmak istemem tabii yani. hani Hı -hı. Yoksa e, yani Sabahattin Ali'yi öldürenle Hrant'ı öldüren arasında hiçbir farkın olmadığını hani yıllarca hiçbir şey değişmediğini biliyorum şüphesiz ama Hı -hı. yine de tuhaf bir biçimde. O oradan e, yaşayan bir insana dönüştü Sabahattin Ali yani 1948'de Hı. ölmüş 65'e evet. kadar yasaklı 65 ile 2002 arasında neredeyse yok 2002'den evet. bu tarafa da yaşayan bir adam haline geldi yani tuhaf bir e, tersine e, yürüyüş e, bu. Ee, en azından yürüyenin Sabahattin Ali olması bana iyi geliyor bir taraftan. Ee, evet. Yani hani e, bu açıdan iyi. E, bir öğrencim sergiyi gezdikten sonra mail atmış ve çok da güzel bir şey söylemiş. Bence sergi için en e, güzel e, laflardan biri buydu. E, Şehirlere alışamadı sergisi Sabahattin sadece Kürk Mantolu Madonna'dan ibaret <gülüyor> olmadığını gösteriyor <gülüyor> demiş. E, biz aslında sergide hep bunu yapmaya çalıştık. Ben bugüne kadar ürettiğim bütün Sabahattin çalışmalarında Sabahattin iyi bir dünya hak ve hukukla yönetilen işte ezileninin emeğinin karşılığını alabildiği bir dünya için uğraşan bir adam olduğunun altını çizdim. Yani bütün bu popülaritesine işte aşk yazarı ya da işte anne bir yani baba eş vesaire falan olmanın Hı -hı. dışında iyi bir dünya için çalışan bir adam olduğunu ve bu yolda öldürülmüş biri olduğunu hep vurguladım. Bunu unutmadan, her şeyi bunu unutmadan okumamız gerekiyor. Yani bu, bu şehirlere alışamadı sergisini gezerken de bunu kör gözün parmağına gibi göstermiyoruz. Hı hı. Ama sonuçta bu şehirleri gezen adamı öldürdünüz, bu şehirlere böyle bakan adamı öldürdünüzü de e, vurgulamaya çalışıyoruz pek tabii ki. Evet. Bir köşeli parantezin e, bir kenarına koyduk e, bu sergide de görebilenlere. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet 27 Nisan'a kadar açık kalacak sergi. Bence uzatılır. Ee, başka şehirlere yani. gidiyor. Ha öyle mi? Aa, evet e, yani. E, Gönül e, gittiği bütün şehirlere gitmesinden ne yana e, neden olmasın e, ama Ankara İzmir Kırklareli diye ha. bir şeyimiz var şu anda Şimdi. e, de, şimdiden belirlediğimiz yerler var e, ben böyle hani e, kamyona koyalım madem Sabahattin Ali ölü bir kamyonuna gitti e, bir kamyona koyalım ve gittiği bütün şehirleri tekrar gezdirelim istiyorum Çok belli iyi. mi olur belki olur. Evet yoldaşımız olsun o zaman her zaman Sabahattin Ali Sevengül sönmezle beraberdik bu akşam. Teşekkür ederim.